179. konu, Seleme bin el-Ekva'nın Hazreti Peygamber'e ölüm üzerine biat etmesi, Seleme bin el-Ekva şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e biat ettikten sonra gidip bir ağacın gölgesine oturdum, halk çekildikten sonra Hazreti Peygamber bana ey-Ekva'nın oğlu, biat etmez misin, dedi, ey Allah'ın Rasulü, biat ettim ya, deyince de ikinci kez, buyurdular, bunun üzerine ben de ikinci defa olarak biat ettim, biz o gün ölüm üzerine biat etmiştik.